Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Radyo Hava'mdasınız Paslaşmalarda tekrar birlikteyiz Bir haftalık aradan sonra Evet gündemimiz yine futbol ağırlıklı olacak ama e, Öncelikle şunu hatırlatayım Fakat e, Futbol dışında farklı seçenekler peşinde koşan spor severler varsa onlara hararetle dünya kısa kul var yüzme şampiyonasını öneriyoruz. Şu anda devam ediyor. Bugün başladı. Türkiye'de Sinan Erdem spor salonunda İstanbul'da Ataköy civarında. Gidin ve bu şampiyonayı izleyin. Futbolun dışında hakikaten Hır gür kavgadan uzak hem dinleneceğiniz hem de keyif alacağınız bir aktivite olabilir sizin için. Yüzme şampiyonası. Bu şampiyona aynı zamanda bizim olimpiyat adayı bizim için bir de test olacak ülke için. Bu tür sporlara gösterdiğimiz ilgi ve alaka olimpiyatları almamız açısından da ee, belki tam olarak belirleyici olmasa bile önemli e, kayda değer etkileri olacaktır illaki. En azından biz kendimizi göreceğiz. Ee, futbol dışındaki sporlara ne kadar alaka gösterip göstermediğimizi e, alınması gereken tedbirler olup olmadığını e, görebildiğim kadarıyla e, ilk gün için e, fena sayılmaz. E, tamam salon tamamen doldu ama ilk gün olduğu için belki e, Anlaşılabilir sebepler vardır. Futbola geçmek isterim ama yine geçemeyeceğim çünkü futboldan önce konuşmamız gereken bir olay var. Pazar günü tekerlekli sandalye basketbol liginde Galatasarayla Beşiktaş karşı karşıya geldi. Zaten bu ligin iki kalburüstü kulübü Beşiktaş'la Galatasaray gerek Türkiye'de gerekse de Avrupa'da önemli başarılara imza atıyorlar. Bu spora yatırım yaptıkları için öncelikle onları kutlamak lazım. Birçok engelli için umut oluyorlar. Tekerlekli basketbolla ilgilenen engelli vatandaşlar spor artı hayatta kalma, hayatta direnme, var olma mücadelesidir o. Eve mahkum olmama, kendini hayattan soyutlamama mücadelesidir o. Bizlerin de buna böyle bir acıyarak değil, hayır, işte onların yaptığı spora bir spor sever olarak gidip destek vermemiz lazım. Ee, bir sportif faaliyet ve dediğim gibi bir e, direnç e, eylemi olarak desteklememiz gerekiyor. Ee, sağ olsun giden seyirciler var, taraftarlar var ama onlara izlemek, onlara destek vermekten ziyade kendilerini ifade etmek, kendi egolarını tatmin etmek, rakiple kavga, gürültü yapmak için gittiklerini anladık. Futbolda, basketbolda yasaklanan deplasman taraftarlığını burada tatmin etmeye çalıştıklarını gördük. Tekerlekli basketbolda Galatasaray-Beşiktaş derbisi ertelendi. Çünkü tribünler sahaya da müdahale ettiler. Olaylar çıktı. Önemli değil ama sandalyeleri kırdılar. Yani kırıp kırmadıkları konusunda net bilgi yok. Çünkü bazı sporcular bile şöyle dedi. Yani onlar kırılmaz çok sağlamdır ama en azından yeltendiler. En azından o koridorlara kadar girdiler. Meşaleler yattılar. Polis gaz sıktı mı sıkmadı mı bir muamma. Ama ortaya nahoş tavrular çıktı. Ve Türkiye 3-4 gün bu konuyu konuştu. Ee, nasıl olur da engelli basketbolunda bile kavga gürültü çıkıyor. Yani bu da bizim ayrı bir zihniye sorunumuzu ortaya koyuyor. Sanki diğer alanlarda şiddet normalmiş gibi engellide anormalmış gibi bir ayrım da yapıyoruz. Bu da iki yüzüce bir tutumdur. Şiddet her alanda her şekilde reddedilmesi gereken bir kavram. Bunun engellisi engelsiz olmaz. Bir yerde kanıksamaya başladığımız zaman bunun önüne geçilmez. Hasılı ülkenin tamamında bir şiddet iklimi varsa bundan engellisi de e, maalesef nasiplenecektir. Buradaki nasibi olumlu manada kullanmıyorum. Türkiye'de ee, bir yasa çıktı, 62-22. Meşhur Şike sürecinde çok konuşuldu, tartışıldı. O yasa, e, sportif müsabakalarda olay çıkartanlara önemli yaptırımlar getiriyordu, hapis cezaları öngörüyordu, spor müsabakalarını izlemekten men ediyordu. Fakat e, Şike davasında Şike ve teşvik suçu işleyenlere de ağır ceza getirdiği için bu yasa değişiklik yapıldı ya, denildi ki. Bu kadar olur mu? Yani bir adam mı öldürmüş bu insanlar ki şikayet ya teşvikten bu kadar ceza alıyorlar? Şunları indirelim. Eyvallah. Olabilir. E, yasa çıkartılırken abartılmış olabilir. E, uygulamada bazı eksiklikler ortaya çıkar ve onları da düzeltirsiniz. Bu ayıp bir şey değildir. E, fakat yasayı çıkartırken nasıl şiraze kaçırıldıysa değişiklik yapılırken de aynı şekilde davranıldı. Ne oldu? Ee, yasada eşitlik esastır. Siz şike ve teşvik suçlamasına dair cezaları indirirseniz olay çıkartan taraflara da cezayı indirmek zorundasınız. Ee, böyle yapıldı. Hasılı böylece tribünde holiganizm yapanların cezaları son raddede paraya dönüştürülebilir bir hale geldi. O da bir daha aynı suç işlemesi erteleniyor. Yani yani şu, yani bir olay çıkartanın yanına kar kalınacak bir durum ortaya çıktı. Nihayetinde dün de e, bu olaylardan dolayı savcılara sevk edilenlerin büyük kısmı serbest bırakıldı. Bir diğerleri de eğer kaldıysa tam olarak şu anda bilmiyorum ama onlar da e, hakim belki ilk duruşma sonunda serbest bırakır. Şimdi e, tabii ki İş yasayla bitmiyor. E, şiddet yasasına uygun altyapı çalışmalarına hızla geçilseydi e, şimdiye kadar e, birçok şey önlenebilirdi. Yani şiddet yasası bir kere şunu öngörüyor. Herkes bir spor müsabakasında kendisine ait biletin işaret ettiği koltuğa oturur. Bu 50 bin kişilik statladı böyle. 5000 kişilik statta da böyle, salonda da böyle. 26 numaraya oturmamı görüyorsa biletim ben gidip orada oturacağım. Ve onun sorumluluğu bana ait olacak. Benim biletimi yerine başkası oturup olay çıkartırsa sistem beni cezalandıracak. Böylece daha oradan başlıyor. Herkes kendine sahip çıkarak, yerine sahip çıkarak sisteme dahil oluyor. Kamera güvenlik sistemleri uygulanacaktı. Elektronik bilete geçilecekti. Bunların hiçbiri hayata geçirilmedi. Ee, gecikti. Manaset olarak da şike davası gösterildi. Halbuki e, hani devlet terbiyesinde süreklilik esastır. Madem bu böyle, bu kurumlarında da böyledir. Zaten kurumlar oluşturur devleti. Her neyse e, kaldı ki şike davası bir yandan yürürken Türkiye Futbol Federasyonu bu tedbirleri de alabilirdi. Yani e, engel olan bir durum yoktu. Ama 2014 galiba en yakın zaman o. 2004, 2014'te ancak bu tedbirlerin uygulanmasına geçilecek. Şimdi eğer elektronik bilet kamera sistemine geçilirse büyük oranda caydırıcı olacaktır. E, spor yarg e, Sportif e, kurumlar öncelikle kendi içinde yaptırımlar uygulamalı. Yani bir kişi bir mala bir cana zarar verdiği zaman bu zaten bir ceza konusu oluyor. Ceza yargısının konusu oluyor. Ama onun dışında siz o tespit ettiğiniz taraftarı stada salona almayarak baştan bir tedbir almış olacaksınız. E üstüne bir de yargı buna ceza verirse bu olaylar e, nispeten kontrol altına alınır. Tabii daha da önemlisi işin esası şu. E, taraftar örgütleriyle kulüpler arasındaki ilişkilere bakmak lazım. Bu deplasman taraftarı kavramına bir eğilmek lazım. Evet deplasmana gitmek, her deplasmana takımını yalnız bırakmamak gerçekten cefakar bir tutum. Ee, hakikaten özveri gerektiren bir şey. Soğuklarda, sıcaklarda gidiyorsunuz, o kadar yol tepiyorsunuz, işte deplasmanda, onca rakip seyirci arasında böyle bir kafes gibi ortamda saatler geçiriyorsunuz. Maç bittikten 3-4 saat sonra tahliye ediliyorsunuz. Gece araları yollarda geçiyor. Uykusuz, doğru düzgün beslenmeden vesaire. Yani böyle harap halde gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Bu taraftarlar bunu karşılığında bir takım ayrıcalıklar istiyorlar. Burası gizli saklı bir durum değil. Yani deplasman taraftarları istiyor ki e, kulüpler hem bilet paralarını versin hem de yol ulaşım e, giderlerini karşılasın. Bunu ben e, bir deplasmana gittiğimde de tanık olmuştum. Yani bir, bu tür bir taraftar grubuyla e, yolculuk yapmıştım. Nedir, ne değildir, nasıl oluyor bu işler diye. Bunlara tanıklık etmiştim. Yani e, Oysa ki hani normali şudur, siz kulübünüzü forma aşkıyla seversiniz. Onun için bir takım fedakarlıklarda bulacaksınız bunu kendiniz organize edersiniz ki hem bağımsız kalasınız, size yönetimler müdahale etmesin. Ama siz yönetimlerden besleniyorsanız, hani kılıçla gelen kılıçla gider derler ya, o şekilde bir gün e, bu e, akar kesilirse işte ortada kalıyorsunuz. Sonra da kavga gürültüyle hesaplaşmaya çalışıyorsunuz. Türkiye'de öncelikle bu taraftar ve kulüp ilişkilerine bir çeki düzen getirmesi lazım. Orada yöneticilerin çok büyük kabahatleri var. Belki de en büyük kabahat onların. Çünkü onlar da bir takım taraftar gruplarını kendi kontrollerine tutarak bazı dönemlerde kullanıyorlar. İşte muhalefet kullanıyor ya da Yönetimdeki kişiler muhalefete karşı kullanıyor vesaire Bunlar yalan değil. Halının altına süpürülecek konular değil. Madem ki endüstriyel bir e, yapıya kavuştu futbol, o halde taraftarların da bu e, yapı içerisinde haklarını, hukuklarını savunacakları doğru düzgün örgütlenmelere gitmeleri lazım. E, aldıkları biletin karşılığında bir e, hizmet talep etmeleri gerekiyor. Düzgün, doğru ve uygun koşullarda statlara girip çıkıp maç izlemeleri gerekiyor. İçeride bir simit su almaya kalksalar 20-30 lira e, statların birçok statın hali, pürmeli ortada. Neyse yeni statlar yapılacak ve bu sorun çözülecek. Yani burada taraftarlar kulüplerle olan organik ilişkilerini sadece Takım sevdası üzerine kurmak zorundalar. Eğer bir takım alengirli işlere girerlerse karşılıklı olarak kaybederler. Sonra da biz kalkarız böyle saf saf ya bu şiddet niye oluyor diye tartışırız. Bu şiddetin kaynağı çıkardır, ranttır, iktidardır. Başka da bir şey değildir. Bunu futbol maçında da göreceğiz. Efendim söyleyeyim bir uçurtma şenliği derbisinde bile görürüz. Yani iki büyük kulüp uçurtma takımı kursa orada bile bu kavgılar yaşanır. Bu böyle birine. Evet sözü uzattık. İlk bölümü noktalayalım ve tekrar futbola devam edelim paslaşmalara. Müzik Aşkı elinden alan olsa üzülme üzülme üzülme sakın seni ateşe salan olsa bahçen falan olsadı bana bakçan alan olsa da hayata küsme yaşamak güzel şey yeter ki öyle Da, aranda arada bitmiş olsa da kader gitmiş olsa da üzülmesene güzel umudun gitmiş olsa da aranda. O sada kader köşeyi trish o sada güzel. Aşkı elinden alan olsa da üzülme, üzülme, üzülme sakın seni ateşe salan olsa da bana bahçe alan olsa da hayata küsme, yaşamak güzel şey. Yeter ki ölüm olsa. olsa da, aranda bu Sade, aranda bulun da bitmiş o sade, kalan keşif bitmiş o sade. call the bu Radyo Habercisiniz. Ben Kenan Başaran Paslaşmalar ikinci bölümüne devam ediyor. Futbol. Eee bir kısa özet geçelim Süper Lig'in geçen haftasını. Esas konuşacağımız konu Türkiye Kupası olacak. Ee, Süper Lig'de geçen hafta Galatasaray ve Fenerbahçe kazanırken Beşiktaş ve Trabzon e, yine puan kaybına uğradı. Beşiktaş'ın eskişehirsporla oynadığı maç gerçekten keyifliydi, zevkliydi. Yine 4 gol gördük. Beşiktaş son e, 7-8 dakikasına, dakikasına kadar önde olduğu mücadeleyi kaybetti. 2-0 geldi 80'lere kadar. Bir penaltı artı 90'da bir gol. Ve Beşiktaş bir kez daha inönüde e, hüsrana uğradı. Kendi sahasında inanılmaz puan kayıpları yaşıyor. Fenerbahçe Galatasarayla 3-3, Bursasporla Sporlar 3-3 e, beraber kalmıştı. Sivas'la kendi sahasına yenilmişti. Böyle e, ilginç sonuçlar aldı Beşiktaş ve dün de, dün diyorum e, geçen Cuma günde Eskişehirsporla Sporlar 2-2 beraber kaldı ve puan kaybetti. Kaybetmeseydi bu hafta derbi oynanacaktı. Derbideki en azından mesela berabere çıksa ve 5 yaşta gençler bilinir lider olabilecekti. Bu fırsatı kaybetti. Trabzonspor inişi çıkışı grafiğini sürdürüyor. Çok iyi oynadı mücadelede direkleri aşamayınca Kayserisporla bir bir berabere kaldı. Galatasaray zorlu geçmesi beklenen Sivas tipasında kar kış kıyamette oynanan maçta rahat bir skor elde etti. 3-1 ile geçti. Sivasspor'u Fenerbahçe ise büyük bölümde zorlansa da büyük şey Belediye'yi 2-1 yenerek derg öncesi puan kaybı yaşamadı. Şimdi herkes hafta sonu oynanacak. Galatasaray Fenerbahçe derbisini bekliyor. Fenerbahçe tarafları bu maça gidemeyecek. Deplasman yasağı uygulanıyor. Fenerbahçe yasan kalkması için başvuruda bulundu ama Galatasaray Fenerbahçelilere ayrılan 7 biletlerini bile satışa çıkararak cevabını vermiş oldu. Spor Bakanı yasa kalksın diyor, medya kalksın diyor ama kulüp yönetimleri hayır diyor. Bunun e, çözüm mü? Çözümsüzlük mü olduğunu az önce de konuştuk. Bu bir çözüm değil. Bu bir e, sorunu öteleme çözümü diyelim. Hafta sonu e, Kazanan ya da kaybeden lig yarışından kopmayacak. Hiçbir şekilde kopmayacak. Sadece psikolojik olarak bir avantaj sağlayacak. Bu da ligin genel havasına açıkçası yansıyabiliyor. Galatasaray'ın Türkiye kupasından elenmiş olması bu derbi öncesi bir avantaj mı dezavantaj mı göreceğiz. Bu akşam Fenerbahçe'de Türkiye kupasından göztepe tepi ağırlayacak evinde. Onun da sonucu belki derbiye tesir edebilir. Ee, hafta sonu olacak derbi biliyorsunuz e, bizim nazarımıza dünyanın en büyük derbisi ama maalesef dünyada alıcısı olmayan tek büyük derbi biz e, Arjantin'den İskoçya'ya İspanya'dan Almanya'ya ve İngiltere'ye ve Fransa'ya dünyanın neresinde bir derbi varsa kendi ekranlarımızda en azından özetlerini izleyebiliyoruz internet sitelerinde sonucunu öğrenebiliyoruz. Gazetelerde okuyabiliyoruz. Ama bizim derbimiz dünya basınında, dünya medyasında yer almaz. Ancak ve ancak olay çıkarsa hakikaten bu böyle. Ya da çok spektaküler bir sonuç ortaya çıkacak da özellikle yakın Avrupa ülkeleri ilgi göstersin. Bir de Brezilyalı oyunculardan dolayı Latin Amerika'da Brezilya bu bizim derbilere bir iki satır yer verir. Onun dışında esamesi okunmaz. Ama bizim için hayatın durduğu anlardır. Futbol şenliği açısından biz bunu böyle yaşamak istiyorsak yaşayalım. Yeter ki futbolun önüne o temaşanın önüne şiddet geçmesin. Hafta sonunda dileğimiz odur ki mücadele e, sportif kriterler ölçüsünde cevher etsin ve e, güzel anılar bıraksın diyelim. Malum hiçbir derbi unutulmuyor. Bütün derbiler sonucu ne olursa olsun e, o şekilde kayda geçiyor. Uzun yıllar unutulmayacak bir derbi deniliyor. Ama o unutulup unutulmayacağına yıllar karar veriyor. E, i̇şte son 10 yılda oynanan derbilere şöyle kendiniz aklınızdan geçirin. Hangisi kalmış bir istatistik çıkartın. Programımızın son bölümünde Türkiye Kupası'nı konuşalım ve noktayı koyalım. Sana bile yer, vazgeçmem buradayım. Yanıyor, yanıyor zaman acıyor. Ruhu Yaman kalbin duruyor zamanı var. Sensizlik olmadan gülleri döküyorum saçların içine sevdan bahar diyorum. O güzel gözleriyle yar bahar diyorum. O güzel gözlerine.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 Yanıma gel öyle git Gittiğin yer aşkına ya Üzümü gör öyle git gün dedim gelir geçer ömrümüz Evden uçar sonsuza Yelken açar yar Halimi gör öyle git Gülleri döküyorum Saçlarının içine Sevdan bahar ediyorum o güzel gözleriyle Yar bahar diyorum O güzel gözleriyle dünleri döküyorum saçların içine sevdan bahar diyorum O güzel gözleriyle Yar bahar diyorum o güzel Sevdam bahar diyorum o güzel gözlerine ya bahar diyorum o güzel gözlerine güller döküyorum saçlar elin içine sevdam bahar diyorum o güzel gözlerine ya bahar diyorum o güzel gözlerine Gülülleri döküyorum saçlarının içine Sevdan bahar diyorum o güzel Radyo Havan'dasınız, Paslaşmalar'ın son bölümdeyiz. Ben Kenan Başaran. Evet, Türkiye Kupası'nda güzel bir sonuç alındı. Şimdi Galatasaray'la kızabilecek. Kızar. Ne demek güzel bir sonuç? Yani bizim elenmemiz güzel bir sonuç mu? Futbol adına konuşursak güzel bir sonuç. Beşiktaş'ta elense derim. Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da, Bursaspor'da elense güzel bir sonuç derim. Türkiye Kupası e, tırnak içinde şöyle diyeyim. Yani çocuklar da şeker yiyebilsinin karşılığıdır. E, ölü olmalıdır. Efe Cup vardır İngiltere'de. Bütün büyük küçük ayrımı yapılmaksızın bütün takımlar Torbaya konulur ve şampiyona öyle başlar. Eşleşmelerde ise zayıf takımın sahasında oynanır maç. Yani diyelim ki bir amatör lig takımıyla Süper Lig'den bir takım karşı karşıya gelecek. Maç o amatör ligin e, temsilcisinin e, evinde oynanır ki biraz olsun denge sağlansın. Bizde ise bizde ise güçlüden yana bir sistem var. Her ne kadar Türkiye Kupası bu sezon Biraz daha tabana yayıldıysa da yine seri baş uygulaması yapıldı. Ee, güçlü güçsüz ayrımı yapıldı. Beşiktaş Avrupa'ya gidemediği için ligdeki e, statüsü değiştiği için iki tur önceden başladı. İşte Niğde sporla Niğde de oynadı ama off kendi evinde oynadı. Ankara gücüyle de Hakeza kendi evinde oynadı. Ee, sonraki turlarda işte 4. tur dördüncü turda Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor vesaire onlar da katılmaya başladı ve onlar seri başı oldu ve güçsüz takımları kendi ellerinde ağırladılar. Buna rağmen futbol direndi. İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkan Galatasaray Türk Telekom Arena'da 2-1 mağlup ettiler. Son 10-15 dakikasında ölüp, ölüp dirildiler. Sadece topu İleriye fırlattılar diyorum bakın. Fırlattılar. Pas yapmadılar. Gelen topu bam güm vurdular. Dağlara taşlara. Yeter ki süre erisin. Top gitsin uzak dursun. Ee, nihayetinde de hani futbolda kullanılan bir tabirle Çanakkale geçilmezi oynayarak e, Galatasaray'ı elediler. Bu güzel bir şeydi futbol adına. Eğer dediğimiz sistemde oynansaydı Türkiye kupası bu tür sürprizlere çok daha fazla Tanık, tanıklık ederdik ve futbol kazanırdı diyorum. Ee, varın Vars'ın Türkiye Kupası'nda e, alt liglerden kulüpler yukarı çıksın. Eğer torba sistemine koyarsanız herkesi herkeste her turda eşleştirirseniz e, bazı büyük kulüpler çoktan elenecek ve yukarıya daha çok e, küçük takım çıkma fırsatı olacak. Bu da futbolu tabanda bir hareketliliğe sevk edecek. herkes yukarıya çıkabilme ihtimaline sahip olacağı için, kendini gösterme şansına sahip olacağı için topyekun bir hareketlilik olur altlarda. Heyecan olur. Bunun da Türkiye futboluna katkısı büyük olur. Altyapı hamlesi deyip duruyoruz ya, işte altyapıyı canlandıracak, güçlendirecek en önemli araçlardan biri olabilir Türkiye Kupası. Ama maalesef futbol oligarşisi Hala büyükler üzerine kurulu bu sistemi öyle ya da böyle sürdürmeye devam ediyor. Edecek gibi de gözüküyor. Çünkü buna para yatıran yenici kuruluşlar daha çok belirleyici oluyor. Mesela Galatasaray'ın elenmiş olması yayıncı kuruluş açısından hiç de hoş bir durum değil. Onlar istiyorlar ki büyüklerin oluşturduğu bir kupa mücadelesi ki reklam gelsin, paralar kazanılsın Yoksa gayeleri, amaçları, Türkiye'de futbol her hücresine kadar hareketlensin, güçlensin değil. Bunu böyle bileyim. Evet. Sözü sonlandırıyoruz. Bu akşam Kanabahçe evinde Göztepe ile karşı karşıya göre 20-30'da. Beşiktaş'ta 18'de. Medikal Park Antalyaspor'a konuk oluyor. Bu da ilginç bir mücadele olacak. Ligde 5-3'lük bir maça imza atmışlardı. Beşiktaş kazanmıştı. Bir nevi onun revanşı olacak. Şifo Mehmet Bakalım eski kulübünden e, kupada bari e, bir e, revanş alabilecek mi? Çünkü daha önce oynadığı hiçbir Beşiktaş maçını kazanamamıştı Şifo Mehmet. Bunu da belirtelim. Trabzon Spor Kasımpaşa ile yarın oynayacak. Saat 13'te onda hemen belirtelim. Kısa Kullar Dünya Yüzme Şampiyonası İstanbul'da başladı bugün demiştik. Sinan Erden spor salonunda dediğimiz gibi futbol dışında bir alternatif arayanlara güzel bir seçenek tavsiye ediyoruz. Hepinize güzel günler diliyorum. Ben Kenan Başaran. Hoşça kalın. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.